Ayette, yine de siz Allah hükmünü gerçekleştirinceye kadar affedin ve hoş görün buyrulmak suretiyle, en sinsi düşmanları karşısında bile Müslümanların kendi temel ahlak ölçülerinden sapmamaları, hoşgörülü olmaları emredilmiştir. İslami literatürde bu şekildeki uygarca davranışlar, genellikle hilim kelimesiyle ifade edilir ve bu kelime, İslam ahlakının anahtar kelimelerinden biri olarak görülür. Af, afıv, kasıtlı veya kasıtsız olarak kötülük ve haksızlık eden, suç veya günah işleyen birini bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamına gelen bir ahlak terimi olup, Allah'ın müminlerde bulunmasını istediği ...önemli erdemlerden birini ifade eder. Terim ayrıca fıkıh ve kelam bilimlerinde de kullanılır. ''Hoş görün'' şeklinde tercüme edilen fiilin masarı ...safh olup, bu bir kimsenin kendisine kötülük edene saldırmaması... ...ondan yüz çevirmemesi, onu hoş görüp bağışlaması anlamına gelir ayet ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda sık sık af kelimesi ile birlikte kullanılır. Cahiliye toplumunda kötülüğü kötülükle karşılamak, genel bir anlayış ve uygulamaydı. Bunun aksine davranış, çoğunlukla zayıflık ve acizlik işareti sayıldığından, insanlar affetmekten ziyade, cezalandırma yolunu seçerlerdi. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affediciliği çeşitli vesilelerle dile getirilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir meziyet olduğu ortaya konmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır ve bu adaletin gereğidir. Hiçbir suçluğu daha fazlasıyla cezalandırılamaz. Çünkü bu zulümdür. Buna karşılık haksızlığa uğrayan affederse onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Bu sebeple Müslümanlar bu erdemi benimseyip uygulamaya çağrılırken onlar bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? buyrulmuştur. Hazreti Peygamber'in affediciliğine dair de pek çok hadis bulunmaktadır. Ayrıca bütün ahlak kitaplarında dini, ahlaki ve sosyal hayat bakımından affın önemi üzerinde durulmuş, birey ve topluma sağlayacağı yararlar gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de affın, teşekkür ve minnet duygularını harekete geçireceğine işaret edilmiş. Hazreti Peygamber'de Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz kılar buyurmuştur. Arapça'da aziz kelimesinin hem şerefli hem de güçlü anlamına geldiği göz önüne alınırsa bu hadiste affın faydasının oldukça geniş tutulduğu görülür. Ragıbel İsfahani, affın sağladığı mutluluğa cezalandırmayla ulaşılamayacağını, bu erdemin insana toplum içinde itibar kazandıracağını belirterek, özellikle cezalandırma gücü ve imkanı bulunanların buna rağmen affı tercih etmelerini saygıdeğer bir davranış olarak nitelemektedir. Bu bakımdan affın tebliğ ve eğitim metodu olarak da önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de affın ıslah edici yönüne de işaret edilmiş, Resul-i Ekrem'in tebliğindeki başarısı onun davranışlarındaki inceliğe, yumuşak kalpli olmasına bağlanmış ve kendisine bağışlayıcı olması öğütlenmiştir. Bu sebeple İslam eğitimcileri aff ve hoşgörüyü eğitimin vazgeçilmez ilkeleri arasında göstermişler ve eğitim metotlarını bu ilkeler ışığında geliştirmişlerdir. Bazı tefsirlerde konumuz olan ayetin Müslümanlar hakkında kötü duygular besleyenlere karşı bağışlayıcı ve hoşgörülü olmayı emreden kısmının daha sonra gelen ve ehli kitapla savaşmayı emreden Tevbe suresinin 29. ayetiyle nesh edildiği, hükmünün değiştirildiği ileri sürülmüşse de her iki ayetin hükmünün de geçerli olduğunu düşünmek daha isabetlidir. Buna göre bağışlama ve hoşgörü genel bir ilkedir. Fakat bu şartlar mecbur bıraktığında savaşmaya da engel değildir. Esasen Muhammed Abduh'un ifade ettiği gibi ancak aksini de yapabilecek kadar güçlü olanlardan af ve hoşgörü istenir. İlgili bütün kaynaklarda hilim erdemi de bu şekilde açıklanır. Şu halde Burada Müslümanların düşmanları karşısında güçlü bir toplum konumuna yükselmeleri de istenmiş olmaktadır. Ayrıca ayette Hz. Peygamber'in Medine Yahudileri ile yapmış olduğu ve onların canlarını, mallarını, dini özgürlüklerini teminat altına alan anlaşmaya sadakat gösterilmesine de bir işaret sezilmektedir. Nitekim daha sonra Yahudiler bu anlaşmayı ihlal edip Müslümanlara karşı düşmanca davranışlara giriştiklerinde kendileriyle savaşılmıştır. İşte ayetin son kısmındaki Allah'ın hükmünü gerçekleştirmesinden maksatta, bu savaşlar sonucunda Yahudi probleminin tabi akışı içinde çözüme kavuşturulmasıdır ve böylece Kur'an'ın daha önce verdiği bir haber de gerçekleşmiştir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Bir önceki ayette verilen mesajdan sonra burada Müslümanlara kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz, ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da artırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine Müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekatlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükafatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte. Her şeyi gören ve bilen Allah'ın yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.